Hay hak, hak dostum hak. İsim isme, cisim cisme, semt semte benzer. Bir rivayeti hikaye bir mecmua köşesine ilişir, iliştikçe dillenir, dillendikçe söylenir, söylendikçe dinlenir. Bir ayna attım çayıra, şavkı vurur bayıra, bu güzel hikayenin de sonu gelsin hayra. Çağdaş daha hoş geldin. Mevlana gibi bir bilgin, temkinli bir sufiyi, uçsuz bucaksız aşk denizine salıveren, onu kendi potasında pişiren, yakan, kavuran, kısacası Mevlana'yı Mevlana yapan bir bilge kişinin ilginç hayat hikayesine götürüyoruz sizleri. Şemsi Tebrizi. 1185 yılında bazı kaynaklara göre Azeri Türklerinden Tat oğlu Ali'nin oğlu olarak dünyaya geldi Şems, Tebriz'de. Daha küçük yaşlardan itibaren farklı ve belirli üstün yaratılışlara sahip olan bir çocuk olduğu hemen dikkat çekiyordu. Öyle ki daha küçük yaşlarda olaylara yaklaşımı, bazı olayları incelemesi, neyin nasıl olduğu konusundaki sorgulamalar hepsi şemsin kafasında daha o küçücük yaşlarında, o küçücük beyninde şekillenmeye başlıyor ve gerçekten hem babasını hem de çevresindeki insanları şaşırtan bazı olaylarında gerçekleşmesine sebep oluyordu. Mesela bunlardan bir tanesini size anlatmak istiyorum. Bir gün babasıyla bir dere kenarındadırlar ve Yumurtalarından yeni çıkan bir tavuğun o küçük yavruları suya dalıp hemen derenin karşısına geçer. Geride kalan tavuksa dereyi geçemez. Bağlı bulunduğu yerde çırpınmaya başlar. Ve o zaman Şems o küçücük aklıyla babasına dönerek der ki Babacım tavuğun halini gördün mü? Nasıl da bize benziyor. Meslekler, yaradılışlar. Nasıl da ayrıldı? Farkında mısın? Şimdi böyle bir noktaya dikkat etmek veya böyle bir noktayı hemen o anda yakalayabilmek pek normal bir şekil değil. Yani size şunu söylemek istiyorum. Şems Tebrizi daha çocukluğundan itibaren özellikle ilahi olan bazı şeylerin sorgulanmasına çoktan razıydı. Ve Hayatı tamamen ve tamamen bunun arayışı üzerine geçti diyebiliriz. Bu Şems Tebrizi sadece belirli yerlerde bağlı kalarak hayatını devam ettirme değil, gezerek, görerek, dolaşarak, usta, bilgin insanlardan çeşitli eğitimler alarak, birden fazla fikrin karşılaştırmalı bir değerlendirmesini yaparak büyümeye başlar daha gencecik yaşta, hocası ki bir sepet örücü Ebu Bekir isminde bir şeyhtir, öylesine bilgiler, öylesine güzel öğretiler yerleştirir ki kafasına, bir zaman sonra bağlı bulunduğu bu yerin kendisine dar geldiğini ve asıl gerçekliğin, asıl ilahi gerçekliğin, Mutlaka ve mutlaka başkalarında da gizli olabileceği düşüncesi yerleşmeye başlar. Ve Şems, Tebriz'den ayrılır, yollara düşer. Bir süre sonra şeyhini geride bırakan Şems, Diyar diyar gezmiş ve buna bağlı olarak da kimseye yar olmamış, Hiçbir şeyhe bağlanmamış. Fakat her türlü öğretiyi, her türlü düşünceyi kendi kafasına yerleştirmeye başlamış. Ve bir zaman sonra öyle bir aydınlanma yaşamış ki şeyhlerin başkalarına ve bizzat kendisine öğretmiş olduğu şeylere inanmamaya başlamış. Ona göre şeyhler yalan yanlış şeyler söylemekte. Ve işte Şems'in... İçindeki o Allah arayışı tam bu anlarda şekillenmeye başlamıştır. Bakın bu konuda kendisi neler söylüyor. Herkes kendisinden ve kendi şeyhinden söz eder. Onu ululaştırarak gerçek yolunda kendisiyle bir bağ kurar. Oysa bize Allah Resulü'nün kendisi anlam aleminde hırka giydirdi. Bu hırka öyle iki günde eskiyip, Yıpranan, yırtılıp çürüyen, külhanlara atılan cinsten değil. Bu hırka, söz ve gerçek hırkasıdır. Öyle bir söz, öyle bir gerçek ki zaman ve yerin üstündedir. Yani ne dünü vardı, ne bugünü, ne de yarını. Aşkın zamanla ne işi var? Aşkın zamanla ve yerle ne işi var? Bakın bu aslında basit bir cümle gibi gelebilir ama şemsin yıllar boyunca kafasını kurcalayan en önemli sorulardan biriydi. Ve bunun üzerine bütün hayatını şekillendirdi. İlahi aşkın ortaya çıkartılabilmesi ve bulunabilmesi için insanın önce kendi içine dönmesi, kendi kalbinin saflığına ve hiçliğine gidilmesi gerektiği ve gerçek aşkın bu şekilde ortaya çıkartılabileceği, Kendisi bu arayışın ve yolculuğun esnasında kendisine ayna tutabilecek gerçekten bilge birinin aydınlığına ve onun yönlendirişine ihtiyacı vardı. Yani bu ilahi aşkın yolculuğu esnasında, bu hiçliğin ve kaybolmuşluğun ortasında kendisine bir anlam yükleyebilecek, onu şekillendirebilecek bir yansımanın, bir izafi görüntünün arayışı içindeydi. Ve zaten Mevlana ile karşılaştıktan sonraki o tecesüz, o sohbetler ve ardından o bitmek tükenmek bilmeyen sükut işte size biraz önce söylemiş olduğum o yolculuğun temel taşını oluşturdu. Ona göre tanrısal bilgi binlerce yıl eğitim görülse bile Öğrenilemeyecek bir yüceliğe sahiptir. Merkezin insanda, ilahi aşkın insanın kalbine doğru yaptığı yolculukta gizli olduğunu savunur. Sanırım şimdi daha iyi anladınız. Her şey insana adanmıştır. İnsansa kendisine, kendi gerçeğine adanmıştır. Allah insanoğlunu ululadığını söylediği halde gökleri ululadığını buyurmadı. Göğe varsan da onun üstüne çıksan da hiçbir yararı yok. Yine yerin tam yedi kat yerin dibine geçsen de yararsız. Gönne girmek, gönül sahibine Yar olmak gerek. Bütün peygamberlerin amacı gönüldür ve insan kendisini bilince o zaman her şeyi bildi demektir. Şimdi diyeceksiniz ki günümüzde öylesine ve bir şekilde yaşamak zorunda kalan biz insanoğlunun o kadar çok uğraşacak derdi, sıkıntısı ve buna bağlı olarak bir yaşantısı var ki, geçmiş zamanda söylenen veya bize yol olması istenilen bazı şeylerin şu an pek hükmü yok. Bu adam ne anlatıyor? Size şunu temin etmek istiyorum. Ve size şunu garanti etmek istiyorum. Zamanında... Çok önceleri söylenen bu sözler öyle bir geçerlilik ve hüküm taşımakta ki şu an günümüzde dahi insan yaradılışının ve aynı şekilde insanın var olma sebeplerinin küçük anahtarlarını da vermekte. Programın içeriği içerisinde bazı şeyler size saçma gelebilir. Bazıları şimdi şu an bunun hükmü yok diye gelebilir. Bütün bunları bir kenara bırak daha önceden sizlere ön yargılı olmamanız konusunda çok telkinde bulundu. Ama özellikle böylesine bilge ve işin içinde Mevlana gibi, Şems Tebrizi gibi bir evliyalar varsa ve bunların öğretileri varsa, bu düşüncenizi ne olur bu programda bir kenara bırak. Sadece sözlere ve sözlerin içerisindeki o İlahi aşka odaklanın. Emin olun sayısı söylenmiş ve kelimeler içerisindeki anlamlardan bir tanesi sizi, insanın kendisini tanımlıyordur. Ve onların içinden mutlaka ve mutlaka, mutlaka ve mutlaka küçük bir nokta da olsa yakalayacağınız şey mutlaka olacaktır. Bundan emin olabilirsiniz. Bu aktimizi, bu anlaşmamızı yaptığımıza göre sanırım Şems'e tekrar geri dönebiliriz. Şems, Anadolu'da diyar diyar dolaşmakta ve aynı zamanda çeşitli dergahlara, medreselere, tekkelere konuk olmakta, şehirlerin fikirlerini, bilge insanların fikirlerini ona göre, Bazen ters olsa da hepsini depolamakta, hepsini sindirmekte ve bunları damıtıp kendi özünde kendisine ait bir anlam bütünlüğü yaratıp bunu insanlara aktarmaya çalışmaktadır. Fakat şems bir tarafı eksik, onu yansılayacak, ona aynı olacak bir evliyaya ihtiyacı vardır. Bilgisi, olaylara yaklaşımı, ilahi aşka olan yaklaşımı, Allah'a olan yaklaşımı, insanların birbirleriyle olan her türlü ama her türlü gerek konuşma gerek hareket konusundaki bazı öğretilerinin ne olması gerektiği konusundaki bütün bilgileri ortada olmasına rağmen bunları hayata geçirecek, bir yansımaya, bir aynaya ihtiyacı vardır. Ve o aynayı Konya'da bulur. Selçuklu devletinin başkenti Konya'dayız. Yorgun bir katırın üstünde, iki mollanın çektiği Mevlana Celalettin Rumi yavaş yavaş ve hiçliğin kendisine vermiş olduğu o derin ulviyetin içerisinde Elinde tesbihi, boynu bükük, yavaş yavaş evine doğru gitmekte. Caddenin ortasına geldiğinde, tamamen siyahlarla kaplı, keskin bakışlı, gözlerinden ateş fışkıran bir adam, Katır'ın yularını tutar ve Mevlana'ya bakar. Mevlana, Katır'ın bu ani duruşuyla beraber ilkilir ve katırları tutan bu yabancı adamla göz göze gelir. Adamın gözlerindeki şimşekler, adamın gözlerindeki o ateş onu öylesine etkiler ki, öylesine bir atmosfer buluşur ki bu caddenin ortasında. Sadece sessizlik. Ama sadece sessizlik hüküm Ve Kendisinden çok ama çok, tunç gibi ağır sözler ortalığa dökülmeye başlar. Saçı sakalı birbirine karışmış, siyahlar içerisindeki bu adam ona şu şekilde seslenir. Söyle bana der, sen Mevlana Muhammed Celaleddin misin? Mevlana evet diye yanıtlar. Der ki benim bir güçlüğüm var. Mevlana nedir diye sorar. Hz. Muhammed mi daha büyüktür? Yoksa beyazıdığı Bestami mi? Ha. Mevlana kendisine sorulan bu sorunun ardındaki anlam ve manayı çoktan anlamıştır zaten. Elbette ki Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem büyüktür der. Adam ona şu şekilde yanıt verir. İyi ama der Hz. Muhammed Ya Rabbi seni ulularım biz seni hak ettiğin gibi bilemedik buyurur. Oysa Beslami ben kendimi ulularım. Benim şanım çok yücedir. Çünkü cesedimin her damlasında Allah'tan başka varlık yok der. Buna ne buyurulur? Ne dersin? Mevlana cevap verir. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem günde sayısız makamlar aşmakta. Her makam ve her aşamaya vardığında önceki bilgilerinden bağışlanmasını istemekte. Böylece peygamber hiçbir makam ve kararda kalmayarak, Rabbini ayırma, ayırabilme direnişine sahipti. Oysa Bestami, Vardığı ilk makamın sarhoşluğuna kapıldı Ve kendinden geçti. O makamda kaldı ve orada durdu. Siyahlar içindeki adam, Verilen bu cevap karşısında donup kaldı. Ağzından sadece, ve sadece bir Allah nidası çıkarak yere yığıldı. Aradığı kişiyi bulmuştu. Mevlana katırından indi. Yerde yatan şemsi elinden tuttu. Kaldırdı. Kucakladı. Bu kucaklayış. İki insanın birbirini kucaklaması değildi. Bu kucaklayış iki okyanusun birleşmesi gibiydi sanki. Tam üç yılın üstünde süren bir dostluk, bir arkadaşlık. Ama sanki üç yıl değil de otuz 30 yıl, üç yüz yıl süren bir dostluk gibi görmek lazım bunu. Gerçekten. Yarattığı avra, yarattığı atmosfer öylesine derin, öylesine büyük ki. Şems'in Mevlana'yla olan dostluğu sırasındaki yapı öylesine değişik bir atmosfer bize sunuyor ki, biz Mevlana'yı Şems'ten önce ve Şems'ten sonra diye betimlemek zorunda kalıyoruz. Evet, bakın bu gerçekten çok önemli bir nokta. Çünkü özellikle mesleminin kaleme alınması bunun insanlarla paylaşılması bu noktada çok önemli. Şems'ten önce ve Şems'ten sonraki beyitler bize bunu açıkça ortaya koyuyor. Çünkü Şems'in fikirleri, o zamana kadar mevcut olan fikirleri Şems'te tanıştıktan sonra tamamen değişmiş durumda. Aşk, nefs, hiçlik, kalbe sürülen yolculuk, sükut, sabır. Allah aşkı, kader, buna bağlı olan bütün kavramlar sözle ve kelamla ortaya dökülmüyor. Sükutla ortaya dökülüyor. Öyle bir anlaşma, öyle bir konuşma ki bunun için kelimeler bile kifayetsiz her sözünde, her lafında, her konuşmasında şemsi pişirmeye devam ediyor. Şems kavruldukça Piştikçe ağzından çıkan kelimeler, beyitler öyle bir noktaya geliyor ki şimdiye kadar ne söylenmiş ne de dile getirilmiş. İlahi aşkın arayışı söz konusu. Bu yüzden Mevlana Şems'le olan dostluğuna çok ama çok büyük önem veriyor. Gerçek dost Allah gibi gizli olmalıdır. Dostun çirkinliklerine, Hoşa gitmeyen hallerine dayanmalı. Bakın bu çok önemli. Hatasından incinmemeli. Dosttan yüz çevirmemeli. Dosta karşı çıkılmamalı. Gerçekten de rahmeti bol olan Allah kullarının ayıplarından, günahlarından, noksanlarından dolayı Onlardan yüz çevirmez. Tam bir iyilik ve sevecenlikle onların rızkını verir. İşte kimsiz ve aynı zamanda karşılıksız dostluk budur. Mevlana Şemsin koluna girer ve onu. İnsanların o garip bakışları içerisinde, şaşkın bakışları içerisinde medreseye doğru, evine doğru götürmeye başlar. İki evliya saatlerce oturuyor, sohbet ediyor ve semaya varıyorlardı. Fakat sözlerle değil, bunu sükutla yapıyorlardı. Sanki bedenleriyle değil, ruhlarıyla konuşmaya başlıyorlardı size de ilginç gelmiyor mu yani sabahtan akşama kadar geceye kadar ertesi güne kadar dökülen sadece birkaç kelime fakat aralarındaki o korkunç enerji öylesine noktalara geliyor ki birdenbire o sessizlik sadece Allah nidalarıyla kesiliyor Buna bedenlerin konuşması diyemeyiz ki zaten. Ruhların konuşması diyebiliriz. Öylesine bir enerji. Ve şems bu esnada bir yandan uyarılarını sürdürüyor. Diğer yandan da uzun saatler sören o riyazetlerle Mevlana'yı pişirmeye başlıyordu. Bunu Mevlana'nın şu sözlerinde buluyoruz. Aşkın sarhoş etti beni. Ellerimi çırpmaya koyuldum. Sarhoşum. Kendimden geçmişim. Ne bilirim ne yaptım. Koruktum. Üzüm oldum şimdi. Artık kendimi ekşi yüzlü gösteremem ki. Halk böyle olmamak gerek diyor. Böyle değildim ben de. Beni o böyle yaptı. Şimdi Mevlana'nın Şems'le olan tanışmasından sonra bazı şeylerden feragat ettiğini görüyoruz. Halk tarafından çok sevilen biri olması, vaazlarının olması, medresede öğrencilerinin olması, derslere katılıyor olması. Bütün bunların hepsini bırakıyor. Tek bir odak noktası var. Şemste olan sohbetleri. Öyle ki ilk sohbetlerinde tam 40 gün kapalı kalıyorlar. 40 gün yarenlik ediyorlar. Sonraki kapanmaları tam altı ay sürüyor. Ve bu kapanmalar esnasında sadece yiyecek içecek münasebetini gerçekleştirmek amacıyla oğlu Sultan Belet yardımcı oluyor. Sessizlik içerisinde geçen, sükut içinde geçen, sabırla geçen günler. Tabi bu durum hem bazı kişileri rahatsız ediyor hem bazılarını da bu işin sonu nereye kadar devam edecek şeklinde bir takım yakınmalara sebep oluyor. Kimler tarafından? Halk tarafından. Diyorlar ki bu nasıl iştir yahu? Yahu bu nasıl iştir? Bu ne haldir? Mevlana'yı bütün eski dostlarından yüce durağından çekip alan, kendisiyle dolduran bu adam kimdir yahu? Nereden geldi? Ne yapmak istiyor? Şems denen bu derviş birdenbire ortaya çıktı. Mevlana'mızı bizden alıp, Başka dünyalara sürükledi bakın bu çok önemli başka dünyalara sürükledi bu şems dedikleri adam kimdir yahu kimdir ki Mevlana'yı bunca yıllık müritlerinden soğutsun onu yorumdan kitaplardan ayırsın olacak şey mi bu böyle bir şey mümkün olabilir mi büyücü mü bu adam daha da ileri gidiyorlar evet büyücü mü bu adam ha büyü mü yaptı ona Bizden bu yüzden mi ayırdı? Halkı, vaazından, öğrenciyi, medresesinden bu yüzden mi yoksun etti? Büyük rahatsızlık. Çok büyük rahatsızlık. Bu konuşmalar, bu diyaloglar, bu rahatsızlıklar elbette ki Şems'in de kulağına gitti. Mevlana'nın da kulağına gitti. Ve dedi ki, senin sana vermiş olduğum öğretiler vasısıyla daha iyi pişebileceğini düşündüğümden dolayı gidiyorum. Ama bunu kendisine söyledi. Mevlana'ya söylemedi. Çünkü Mevlana'nın izin vermeyeceğinden emindi. Ve bir gün hiç olmadık bir şekilde Şems ortadan kayboluverdi. Nereye gittiği bilinmez, ne zaman gittiği bilinmez. Gören yok, bilen yok. Şems Mevlana'yı Mesnevi'nin de içerisinde geçen gerçekten okudukça yüreklerimizi dağılayan her biri pırlanta niteliğindeki o beyitlerin yazılmasına, gazellerin yazılmasına sebep olan ve bütün bunların kaleme alınmasına sebep olan o güzel sözcüklerin, kelimelerin dökülmesine sebep olan duruma sürükledi. Mevlana özlem, hasret ve ilahi aşkla dostunu aradı. Her arayış, her dökülen gözyaşı birer kelime, birer sözcük oldu. Birer inci tanesi oldu, birer kristal oldu, birer altın oldu. Ve hepsi, hepsi kelimelere dökülüp de yazılmaya başladığında ve siz okumaya başladığınızda başka bir dünyaya gittiğinizi hissediyorsunuz işte. Mesnevi bu yüzden büyük ve bu yüzden güzel. Mevlana Celalettin Rumi en güzel eserlerini, en güzel beyitlerini işte bu dönemde yazdı. Özlem ve hasret içerisindeki dönemlerde. Şems'in Mevlana'yı terk edişi Mevlana için o kadar ızdırap verici bir hal alır ki. Bu konuda yazılmış sayısız beyit var, sayısız gazel var ama ben yalnızca bir tanesini sizinle paylaşabiliyorum. Aşk padişa, her zaman binlerce saltanat, binlerce ülke bağışlamada fakat Yüzünden başka bir dileğim yok ondan, yüzünden başka bir şey istemiyorum. Sevgisinin kemeri, aşkının külahı iki dünyada da yeter bana. Külahım düşerse ne çıkar, kemerim olmasa ne gam. Sevgili bir seher çağı, hasta gönlümü öyle bir yere götürdü ki, geceden de geçtim, gündüzden de. Seherden de yok bir haberim artık. Aşk delidir ama biz delinin de delisiyiz. Benlik kötülükler buyurur. Ama biz onu çoktan buyruğumuz altına almışız. Ey Tebrizi Şems bu seferden dön Allah aşkına. Biz bir tek aşka senin aşkına tutulmuşuz. O aşkla oyalanmaktayız. Bu ayrılık döneminde Mevlana'nın kaleme almış olduğu birtakım beyitler ve aynı zamanda mektuplar farklı şekillerde yorumlanmış. Ya benim anlayamadığım noktalardan biri de şu. Yani söylenen sözlerin ulviyatının peşinde koşmak varken bu öğretilerin peşinde koşmak varken neden şu an geçerliliğini ve normal varlığını yitirmiş bir takım saçma sapan dedikoduların peşinde koşuyoruz bunu anlayabilmiş değilim. Ve işinin hiç yanı iki kelimeyi bir araya getiremeyen bazı profesörler de yapıyor bunu. Evet yanlış duymadınız öyle şeyler söyleniyor ki her sözden her durumdan bir anlam çıkartıp bir karallama politikasına gidiyorlar ya bırakın bunları. Ya bırakın bunları şu kitabın içerisinde yer almış olan o güzel sözleri bir tarafa bırakıp da o güzel kelimeleri o öğretileri bir tarafa bırakıp da yok efendim şunu şöyle demiş de bu bunu böyle demiş de şunu şöyle yapmış da bundan böyle rahatsız olmuş da bu buna söylenir mi bu ona söylenir mi? Biz zaten bunu yaptığımız için bir adım yol sarf edemedik bir adım yol gidemedik. Hep bulunduğumuz yerde saydık kaldık. Bizim için kutsal olan bazı şeylerden hep bu yüzden uzaklaştırıldık. Halbuki kitab-ı mukaddesin ilk kuralı zaten oku üzerine değil midir yahu? Biz neden okumaktan mahrum bırakıldık? Okuyun, okuyun içerisindeki anlamın büyüklüğüne erin, yüceliğine erin. İçinden bir şey alabiliyorsak alın. Ya biz acaba çok merak ediyorum ya Sormak istiyorum Hem izleyicilerime hem de bu programı izleyen Veya bir şekilde konuşan insanlara bunu sormak istiyorum Kaçımızın evinde acaba Mesnevi bir yerde duruyor Çok merak ediyorum Bu kitapla karşılaşmam 11 yaşında oldu Bir ara Elimden gitti ama tekrar aldım. Tekrar kitaplığımda durmasına özen gösterdim. Ya şuna şuna verilecek olan değerin önemini ben sana nasıl anlatabilirim? Bu kadar özel olan bu eser Amerika'da hala en çok satan kitaplar arasında geçiyor. Ya elin Amerikalısı bu kadar özen gösterirken biz neden acaba hemen yanı başımızda duran bu büyük değeri nasıl göz ardı edebiliyoruz? Yüzlerce şey var. Binlerce şey var. İçlerinden bir tanesi bile ama bir tanesi bile bize yararlı olamaz mı ya? Bir tanesini bile aklımızda tutamaz mıyız? Bunu sık sık tekrarlayamaz mıyız? Biz hangi ara, hangi arada böyle şeylerden uzaklaştık? Böyle güzellikleri elimizin tersiyle ittik? Oho, biz ne yaşıyoruz, sen ne anlatıyorsun diyorsunuz. Hayatın bir gerekliliği, gerçekliği ve hayatımızın bir noktasında o kadar çok ihtiyacımız oluyor ki bu sözlere. Yok işte, etrafımızda yok, bize yol gösterecek herhangi bir şey yok. Bir kitabı mukaddesimiz, bir de bu konuyla ilgili yazılan güzel sözlerle bezeli, evliyaların kaleme aldığı güzel kitaplar var. Neden bunlardan mahrum bırakıyoruz kendimizi? Hepsini ezberleyelim diye bir kural yok. Birinin peşinden gidelim diye de bir kural yok. Bir tanesini ama bir tanesini şu kocaman aklımıza ufacık bir yere neden iliştirmiyoruz? Kusura bakmayın yani özellikle bu araştırmayı yaparken hem Mevlana için hem Şems için söylenen şeyler bir noktadan sonra öylesine çığırından çıkmış bir durumda ki yani önüne geçilmesi gerekiyor. Durdurulması gerekiyor. Çünkü bütün bu karmaşanın arkasında gerçekten güzel alana ulaşamıyoruz. Yahu size nasıl örnekler versem bilmem ki. Anunakilerle Şemsi aynı kefeye koyan programlar izledim. Böylesine bir saçmalık yok. Güya tabletlerde Şemsi'nin adı geçiyormuş. Nereden biliyorsun? Aldın mı o tableti okudun mu? Nereye dayandırıyorsun? Kerra Sultan medresenin bir yerinden küçük bir delikten Mevlana ve Şemsi izliyormuş. E sonra birdenbire duvarın olduğu yerde bir şey açılmış. E içinden iki tane uzun boylu bir şahıs çıkmış. E sonra almışlar onu gitmişler oradan duvarın oradan geçmişler boyut atlamışlar. Sonra tekrar geri dönmüşler falan. Gül getirmişler frekansları var falan Allah'ım yarabbim. Allah'ım yarabbim bu konuda safsata yapanları mı düşünürsünüz? Yok Şems'in Mevlana'nın Moğol soyundan geldiğini düşünenler buna göre bir takım yazılan şeylerden bize örneklemeler verip insanların kafasını karıştıranları mı görürsünüz? Yani of ki of ya of ki of. Alın bunları bir tarafa bırakın. Eğer yanınızda da yoksa kendinizi biliyorsanız her şeye para ayırmasını biliyorsunuz. Varsa bir şekilde biriktirin. Kendiniz için olmasa bile kendi çocuğunuz için gidin bir kitapçıya bir mesnevi alın ve kitaplınıza koyun. Sizden özellikle cattır. Neyse biz konumuza geri dönelim. Nerede kalmıştık? Heh. Şems'in kayboluşu. Nereye gitti? Nerede? Bilinmez. Fakat Mevlana'nın büyük ızdırap çektiği kesin. Sanki, sanki yarısı kaybolmuş gibi. Bu durumu gören büyük oğlu Sultan Belet, babasının bu haline çok üzüldüğünden dolayı Şemsin nerede olduğu konusunda bir takım araştırmalar yapıyor. Şemsin Tebrize veya Şam'a gittiği konusunda bir takım duyumlar alıyorlar ve en sonunda. Şam'da görüldüğü konusunda bir haber geliyor ki bundan önce Şam'a çeşitli yolculuklar yapılmış, Şam'da ve belirli yerlerde aranmış, Anadolu'nun belirli yerlerinde aranmış ama Şems'ten haber yok. En son Şam'da görüldüğüne dair bir haber gelince ve bu kaynak doğrulanınca Mevlana, oğluna ne yap yap git Şems'i al gel der. Pırlantalar, hediyeler. Şemsi ikna et. Gelsin. Yeter ki gelsin. Sultan millet yola koyulur. Yanında birkaç adamla beraber en büyük gayesi, en büyük isteği şemsi Şam'da bulup tekrar Konya'ya geri dönmeye ikna etmektir. Yolda durmazlar. Çok az mola verirler ve Şam'a varırlar. Şems, bir hanın kahvehanesinde biriyle satranç oynamakta ve sohbet etmektedir. Sultan Beled Şems'i bulmuştur. Sultan Beled adamlarıyla beraber Şems'in yanına gelir. Mevlana'nın kendisi için yazmış olduğu mektupları kendisine iletir, beyitleri kendisine iletir, gazelleri kendisine iletir ve ondan Konya'ya geri dönmesini rica eder. Halkın bir daha böyle bir taşkınlık yapmayacağını, bir daha böyle bir olaya teşebbüs etmeyeceği konusunda kendisine garanti verir ve onu belki işte tanıyıp tanımamakla ilgili bir olay yani Şems'i tam tanıyamamış ki, İkna edebileceğini düşündüğünden dolayı yanında getirmiş olduğu bir takım böyle değerli mücevherleri, işte gümüşleri kendisine sunar. Ona etkilemek istiyor çünkü. Fakat Şems bu durum karşısında ona şu şekilde cevap verir. Bizi altın ve gümüş elde edemez. Muhammed huylu Mevlana'mızın çağrısı yeterlidir. Onun söz ve buyruğundan dışarı çıkmak olanaklı mıdır diyerek varını yoğunu, bakın çok önemli. O zamana kadarki varını yoğunu yoksullara dağıtıp Sultan Veled'le beraber tekrar Konya'ya dönmek için yola koyulur. İki yaren, iki dost, iki arkadaş artık adına ne diyecekseniz deyin. Tekrar buluşurlar. Gelmiştir gönlünün yüce sultanı. Gelmiştir ama Mevlana hala bazı şeylerin düzelmeyeceği tedirginliğini yaşayarak halkın ve insanların tekrar tepki gösterebileceğini düşünerek bir takım önlemler almaya karar verir. Yani şemsi Konya'da tutacak bazı girişimlerde bulunur. Bunlardan biri evlatlık olarak almış olduğu Kimya Hatun isimli genç kızla evlendirmek. Şimdi evlatlık olarak alıyor ama öyle bir yüce gönüllülükle yetiştiriyor ki olayları idrak etmesi, kavraması, yaklaşımı Kimya Hatun'un son derece olgun. Şimdi Şems normal şartlarda yaşı geçkin. Kimya atunsa ise bir kız. Fakat amaç o değil. Amaç Şems'in Konya'da kalabilmesi. Çünkü öğrenilecek daha çok şey var. Zaten bu ayrılık dönemindeki şeyler Mevlana üzerinde öylesine etki yapmış ki, öylesine pişirmiş ki onu, daha öğreneceği çok şey var. Yolculuk devam etmekte. İçlerine doğru olan yolculuk devam etmekte. Kimya Hatun'la evlendirmeye karar veriyor. Kimya Hatun'u ikna ediyor. Ama işin ilginç yanı Şems'in ikna edilmesi. Şems ikna oluyor ve Kimya Hatun'la evlenmeye razı oluyor. Yalnız Burada yine bazı kaynakların devreye girdiğini görüyoruz. O da şu, evlatlık olarak orada yaşayan Kimya Hatun'u Mevlana'nın küçük oğlu Aladin'in de sevmiş olması. Şimdi bakın bu biri bir ait. Yani böyle bir şey var mı yok mu bilmiyoruz. Sadece bir takım kaynaklarda yazılanları ben size aktarıyorum. Ya doğruluğu da gerçekliği de tam net değil. Dediğim gibi son derece karışık bir konu. Şimdi Alaaddin de Kimya Hatun'dan bu şekilde hoşlandığı için Şems'e karşı bir kim besliyor. Ve hatta Şems belirli noktalarda Alaaddin'in gelip gitmelerinden işte pencere altında onları gözlemlediğini düşünmesi ve ona rahatsızlık verdiğini düşündüğü için edebe ve ahlaka aykırı olarak hareket ettiğini Alaaddin'e bilhassa söylemiş ve bu Alaaddin'in tepkisine sebep olmuş. Yani kısacası şu, Alaaddin Şems'ten nefret ediyor. Birinci kaynak bu. İkinci kaynak, Kimya Hatun'un belirli bir süre sonra gençliğinin de vermiş olduğu etkiyle bazı böyle şölenlere, ne bileyim düğünlere katılıyor olması... İşte Şems'in medresede onu bekliyor olması, bir gün habersiz bir şekilde Meram'da gerçekleştirilen bir şölene Şems'ten izin almadan gitmesi, sonra bunu Şems'in öğrenmesi ve kendisine kızması, araya Alaaddin'in girmesi gibi bir takım e, hikayeler ortalıkta dolaşır. Ve bu hikayelere bağlı olarak halkın zaten, Tamamında geçmeyen, öğrencilerinde, belirli müritlerinde geçmeyen bu şemsi istememe dürtüsü yavaş yavaş tekrar harekete geçmeye başlar. Eski rahatsızlıklar tekrar ilerlemeye başlar. Ve işin ilginç bunlardan biri de Alaaddin'dir. Şimdi olay bu noktada kilitlenmiş ve bu noktaya gelmişken şemsin ölümü de bir muammadır. Neden bir muamma olarak nitelendiriyorum? Çünkü nerede olduğu tamamen bir giz. Nasıl öldüğü tamamen bir giz. Ne şekilde öldürüldüğü veya ne şekilde kaybolduğu ortadan kaybolduğu da bir giz. O da şöyle. Alaaddin'le beraber yedi tane müritin şemsi bir gece vakti Bıçaklayarak öldürmesi ve daha sonra cesedinin bir kuyuya atılması, başı kesilerek bir kuyuya atılması ve Sultan Veled'in görmüş olduğu bir rüyaya bağlı olarak Şems'in bu rüyada Veled'in karşısına çıkması ve kendi cesedinin olduğu yeri göstermesi ve buna bağlı olarak Mevlana ile olan sohbetleri sırasında dışarıdaki bir takım ayaklanmalara bağlı olarak hiç konuşmadan Mevlana'nın gözlerine bakarak medreseden dışarı çıkması ve ortadan kaybolması, nereye gittiğinin belli olmaması ve yine bazı kaynaklardan edinmiş olduğumuz bilgiye göre Şems'in İran'a tekrar Tebriz'e dönmesi ve orada vefat etmesi ve türbesinin orada yapılması gibi gibi gibi bir takım muammalar içerisinde bir ölüm olayıyla karşı karşıyayız. Şems hakkın rahmetine kavuşuyor ama mezarı nerede belli değil. Şimdi bu noktada. Konya'ya gidecek olan veya Konya'ya yolu düşenlerin mutlaka ve mutlaka Mevlana Türbesini ziyaret etmesini, Şems Türbesini ziyaret etmesini özellikle rica ediyorum. Allah ömür verirse, sıhhat ve sağlıktaysanız eğer, lütfen Konya'ya gidin ve o mükemmelliği görün. Tek kelimeyle muazzam. Çünkü yaratmış olduğu atmosfer, yapı, o avra sizi öyle bir noktaya getiriyor ki, öyle bir dünyanın içerisine sokuyor ki, insana huzur veren bir dünya bu. Bunu yaşamanızı bilhassa rica ediyorum sizden. Eğer imkanınız varsa. Şimdi, Konya'ya gidenler veya Konya'da olanlar bunu çok iyi bileceklerdir. Mevlana'ya ait olan türbenin yanında... Bir de Şems'e ait olan bir türbe var. Şems'in bulunduğu türbe işte bu kuyuya atıldığı, başı kesilerek kuyuya atıldığı yer olarak geçmekte. Fakat gizleniyor. Ve hatta ve hatta nasıl öldüğü konusu Mevlana'dan gizleniyor. Mevlana gene gittiğini düşünüyor. Ve yine pişmeye devam ediyor yine ağzından o güzel kelimeler dökülmeye devam ediyor. O gözyaşları tekrar tekrar tekrar canlanıyor ve hepsi birbirinden mükemmel beyitler haline alıyor. Ama Şems'in nasıl öldüğü, nerede öldüğü ve türbesinin nerede olduğu bir muamma. Gizlenmiş. Ve bu uzun yıllar boyunca gizlenmeye devam ediliyor. Bu onlar için gerçekten çok önemli. Biliniyor ama gizleniyor. Bakın bu da çok ilginç. Geleneklere göre gizlenmesi gerekiyor. Ama ne olursa olsun. Ne söylenirse söylensin. Şems'in Mevlana ile olan o dostluğu sırasında, Mevlana ile olan o arkadaşlığı esnasında Mevlana'ya çok büyük etki ettiği bir gerçek. Mevlana'nın sözleriyle kaybolurken lütfen Şems'in sözleriyle de kaybolmayı sakın ihmal etmeyin. Ha şu soruyu da soracağınızı tahmin edebiliyorum. Peki senin beğendiğin en güzel söz nedir diye. Benim en beğendiğim söz aşkla ilgili olan söz. Aşk her şeyi senin için Var ettim diyen Rabbe, her şeyi senin için terk ettim diyebilmektir. Bir rivayet hikaye, bir mecmua köşesine iliştirmişler, biz de bulduk söyledik. Sakiye sohbet kalmazmış baki, baki kalan şu kubbede bir hosedaymış. Siz de bu hossededen mahrum kalmamak amacıyla kanalımıza abone olmayı ve bu videoyu beğenmeyi lütfen ihmal etmeyin. Bir başka bölümde bir başka bilinmez gerçekte buluşmak dileğiyle. Sürçil insan ettiysek affola. Kalın sağlıcak.